inneke entel alimul hakeem subhaneke la fahmelena illa ma fahhamtana inneke entel cerradul kerih bişrahli sadri ve yessirli emri vahlül rüqdetem min lisani yefqavu qavli Allahümme ekrimna fahman nebiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. آمين. وقال <تصفيق> النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرأة La yuhibbu illa lillah wa an yekraha an yauda fil kufr kama yekrahu an yukzafa fin nar Sadaqa Rasulullah فيما قال bi kama qala an-nabiyyu sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslümin <Gülüyor> Cenab-ı Hak fırsat verirse çünkü çünkü bir hayatın içindeyiz ki saniye başı şartlar değişiyor. Ölçüler değişiyor. İmkan verirse bugünkü dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üç maddelik ama son derece önem arz eden üç maddelik bir hadisi şerifini işlemeye çalışacağız. Cemaatımıza aksettirmeye, yansıtmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak'tan bize düzgün ifade, kudretini, fırsatını lütfetmesini bize de size de güzel bir istifade. Fırsatını bahşetmesini niyaz ediyor. Çünkü meseleleri bütün açıklığıyla, bütün netliğiyle beyan edebilmek, ortaya koyabilmek Allah'ın bir lütfudur. Kimse kendinde bu konuda bir hüner görmemeli. Eğer Allah'tan Böyle bir ilham kapısı açılırsa bu iş güzel gidiyor. Bazen de kesiliyor, tıkanıyorsunuz ve cemaatin antenlerinin de çalışması lazım. Yani şeklen camide oturur, dinler gibi durur birçok insan. Aklı, düşüncesi, fikri başka şeylerin içindedir sadece kulağına bir gürültü gelir. Ama hiçbir istifadesi olmadan buradan çıkar gider. Dikkat edilmesi lazım. Bu duruma da düşmemek icap ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Felâsın Men künne fih ve cede bihinne halavetel iman Üç şey var ki diyor Peygamberimiz Üç özellik Üç sıfat Üç Haslet vardır ki Bu üç şey Herhangi bir insanda bulunursa Kim bunları kendisinde bulundurabilirse o kişi imanın halavetini, imanın tadını lezzetini kendinde bulabilir. Şimdi birçok insan var. Ben Müslümanım diyor. İmanım vardır. Elhamdülillah inanıyorum diyor ama o inancının var olduğunu söylediği imanın lezzetini tadını hissedemiyor. Nasıl hissedemiyor? Niye hissedemiyor? O üç özellik doğru oturmadığı için. Sağlam bir şekilde kazanılmadığı için ve imanın tadını hissetmek ne demek oluyor? Yani bir yerde iman varsa imanın varlığı neleri gerektiriyorsa neleri gerçekleştiriyorsa onlar gerçekleşmiyorsa bu kişi o imanın tadını alamıyor demektir. Şöyle bir iki örnekle ifade etmeye çalışayım. Büyük hayatta kendimizi tanıtmaya çalışırız. İşte tanışırken çeşitli yerlerde ve bazı sıfatlarımızla da övünürüz. Mesela birisi rütbe sahibidir. Bir rütbeye sahipse ben işte filancıyım diyor. Filan yerde genel müdürüm diyor şu işleri yürüten bir genel müdürüm diyor. Orada dikkat ederseniz bir övünme var. Ondan bir tat alıyor adam kendisini takdim ederken. Veya şu rütbenin sahibiyim, şu rütbeye ulaşmış birisiyim diyor. Hükümet içinde şu bakanlığı yürütüyorum diyor. Yani kazandığı sıfatı dile getirirken anlatırken Ondan bir zevk kalıyor. Veya bu sıfatlardan birisi yok da serbest piyasa içindedir, ticaret alemindedir. Ben işte şu şirketler grubunun sahibiyim diyor. Bilmem ne, şirketler grubu. Burada birkaç tane şirket kurmuş. Bir kısım farklı işleri yürütüyor. Bu geniş ekonomik gücün Servetin başında bulunan bir kişi olarak zevk alıyor, kendini öyle takdim ediyor yani. Ve kendisine öyle hitap edilmesinden zevk alıyor. Bu adam şudur, denmesinden zevk alıyor. Bu gelip geçici sıfatlar. Bugünün zengini yarım saat sonra, bir saat sonra sıfırlayabilir. Dilenecek seviyede fakir düşebilir. Bunun örnekleriyle doludur hayat. Her gün yaşıyoruz. Bugünün trilyoneri yarının dilencisi olabilir. Bugünün en güçlü adamı, yani bedeni güç ve kuvvete sahip, yarım saat sonra bir külçe haline geliyor, yığılıyor bir tarafa. Bir dert geliyor, bir felç geliyor, hiç onu başkalarının taşıması gerekiyor. Bugünün en güzel insanı, kadın olur, erkek olur, bir şey oluyor, en çirkin hale geliyor. Genç ihtiya Yani gelip geçici sıfatlar bunlar. Ama rütbeler sökülüyor. Mevkiler elden gidiyor. Bu geçici şeyler bile bizi rahatlatıyor bunlardan aldığımız lezzeti, yani bu saydığım şeylere sahip olduğumuz zaman duyduğumuz hazzı, duyduğumuz lezzeti Müslüman olmaktan alabiliyor muyuz? Yani kendini takdim ederken bir yerde zenginliğini değil, rütbeni değil, makamını, mevkiini değil de Allah'a hamdolsun ben özü sözü içi dışı aynı olan samimi bir Müslümanım diyor musun? Ve dediğin günde en büyük lezzeti hissediyor musun? Dilenen birisi olabilirsin. Yani dilenecek kadar fakir olabilirsin. Ama o fakirlik bir iman fakirliği değildir yani. Asıl olay bu. Yani imanın lezzetini duymak burada, imanın lezzetini duyacak, böyle Müslüman olduğunu söylediği zaman göğsünün kabarması lazım, koltuklarının kabarması lazım ve en büyük lezzeti, en büyük neşeyi, en büyük hazı Müslüman oluşundan alması lazım bir kişinin. Şu rütbe sahibi bu rütbe sahibi değil. Ben, elhamdülillah Müslüman fakat biz bana öyle geliyor ki biraz burada gerilemişiz yani kendimizi takdim ederken Müslüman oluşumuzu hiç de önemli bir sebep saymıyoruz onu ciddiye bile almıyoruz yani şimdi bazen bahsediliyor bu adam takva sahibi bir kişidir yani haram ve halalı titizlikle de ayırır. Emir ve yasaklara riayet eder. Samimi bir Müslümandır. Şuurlu bir Müslümandır. Canım onlardan bana ne diyor adam şimdi? O onun kendine ait bir şey. Namaz kılıyorsa kendi meselesidir diyor o. Onu bir mühim şey saymıyor. Yani bir kişinin dinini yaşamış olması, dinine göre bir hayat sürmesi bu kişiye göre de bir yerde ciddi sayılmıyor. Etrafındaki Müslümanlar da bunu ciddiye almıyorlar. Şunu bir misal daha vereyim. Karşılaştığımız insanlar biz genellikle ticaretin içinde olduğumuz için müşterilerimiz diyeyim. Onlarla karşılaşıyoruz. Bir müşterimiz var ki hakikaten şuurlu bir Müslüman. Eksiksiz olmaya çalışıyor. Birisi de Müslümanlıkla bağlantısı belki sadece Müslümanım diyor. Ama altı yok üstü yok. Eğer o sadece Müslümanım diyen biraz daha çok alışveriş yapıyorsa o çok samimi Müslümandan daha ileride tutuluyor bizim tarafımızdan. Yani onun İslam'ı yaşamaması bizi etkilemiyor. İslam'ı yaşamaması bizde bir tesir bırakmıyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? İman bir şeyleri gerektirir. Eğer bir kalpte iman varsa orada müthiş bir ateş yanıyor demektir. O ateş Kendine zıt şeyleri mutlaka yakması lazım. Bu nasıl bir ateştir ki hiçbir şey yakmaz. Yani milyonlarca kişi Müslümanım diyor, içimde iman ateşi yanıyor diyor. Fakat etrafında küfür kademe kademe yükseliyor. O küfre hiç tesiri yok, bu imanın. Bu adam imanın lezzetini duymuş değil. Bu bir miras Müslümanı. Yani temelden, kökten gelen bir iman değil bu. Aileden bir gelene olarak intikal etmiş. Annesi Müslümanmış, babası Müslümanmış, mahallesi Müslümanmış. Ona da bir Müslüman adını koydular. Sen Müslümansın dediler ona. O da Müslüman oldu çıktı. Ama bu din uğrunda verilmiş hiçbir mücadelesi yok. Bu adam talamaz tabi. Şimdi o sıfatları sayıyor Peygamberimiz Ali Vesselam. Üç şey var ki buyuruyor. Üç özellik var ki kim bunlara sahip olursa, kim bunları kendi bünyesinde bulursa, o kişi Müslüman olmanın iman sahibi olmanın lezzetini duyabilir. İmanlı kişinin yapması gereken işleri yapabilir sahip olması gereken anlayışa sahip olabilir. O üç şeyden birincisi şu... اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّاسِوَاهُمَا Bütün kainatın sahibi olan Allah. Her şeyin Halik'i, Yaratıcısı, Malik'i olan Allah. Ve onun peygamberi, onun elçisi, onun seçtiği peygamber ki bizim için son ilahi peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Son. Ondan sonra birçok çatlak sesler çıkacak. Birçok sahtekar peygamberlik iddiası ile ortaya çıkacak. Hem peygamberleri inkar ederler hem de en yüksek rütbeye tırmanmak istediği zaman peygamber olduğunu söylüyor. Azalı bir kafir, İslam dinini reddediyor, İslam dinini reddediyor ama çok yükseklere tırmanabilmek istiyorsa peygamberim diyor. O dinin getirdiği bir makamdır, bir vasıftır. Niye oraya İslam'a karşı koyar? kaybettiği adamına bir rütbe vermeye çalışıyor. Onu yüceltmeye çalışıyor. Şehit. Senin şehitlikle ne alakası var? Şehitlik İslam'ın getirdiği bir makamdır. İslam'ın tanıdığı bir makamdır. İslam'ın adettiği bir makamdır. E senin Müslümanlıkla alakan yok. Niye o? İslam'ın getirdiği bir mevkiyi kendince seçtiğin, beğendiğin bir adama vermeye kalkışıyorsun. Ne alakan var ki senin oraya vermeye kalkışıyorsun? Bir adama şehittir demekle o şehit olmaz. Şehit değildir demekle de şehitlikten düşmez. Peygamberlik makamını nasıl dilediğini Allah veriyorsa şehitlik rütbesini de Allah dilediği kuluna veriyor. Onu o verir. O mevkiyi o verecek. Sen ben kalkıyoruz, sinema çöküyor, ölenler şehit onlar diyorsun. Canım sinemanın şehidi olur mu Allah aşkına ya? Oraya zaten günah işlemeye gitmiş. Bilmem neye gitmiş, ne için? Yani beni tabii açık açık söylemeye zorlamayın bir sahabi soruyor Ya Resulallah diyor birisi kavmu kabilesinin akrabasını müdafaa için savaşıyor akrabasına sahip çıkıyor birisi sarıyetini korumaya sahip çıkıyor birisi bilmem neyi koruyor bunların hangisi Allah yolunda verilmiş bir savaştır cevap men katele Litekûne kelîmetüllâhihi el Hülya fihye fi sebilla. Kim Allah'ın dini en yüksek olsun, Allah'ın dini galip gelsin, hakim olsun diye savaşırsa, din adına savaşırsa, Allah yolundaki savaş odur diyor. Din adına verilen mücadele Allah için verilmiş mücadeledir. Ama sen ben ona bir kuyruk takıyoruz. İşte şöyle oldu böyle oldu. Hiç senin benim dememle değil bu makamını kim veriyor? Allah veriyor. O verirse verir. Senin benim dememle vermez. Ama biz de görüyoruz tabii. O mücadele veren kişinin niyetine bakıyoruz. Niçin mücadele ettiğini, niçin canından geçtiğini görüyoruz. Biz de bazı ölçülere dayanarak öyle zannediyoruz ki bu şehittir inşallah diyoruz. Kesin bir kararımız yok. Kesin bir kararımız yok da öyle bir kanaat geliyor bize. Adamın daha önceki yaşantısını biliyoruz, niyetini biliyoruz, davranışlarını biliyoruz onun için. Allah ve onun peygamberi, Allah ve onun seçtiği peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam Allahü Zülcelal'in ve onun peygamberinin dışında kalan ne varsa Allah ve Resulü'nün dışında kalan her şeyden daha sevgili olmalıdır. Allah Resulü bir tarafa, bütün kainat bir tarafa kondu mu senin için Allah ve onun peygamberi ağır basmalıdır. Hani bunu ağız söyler bunu ağız söyler kolaylıkla ben Allah'a ve peygamberini her şeyden çok seviyorum bunu söyleyebilirsin burası söylüyor mu içerini söylüyor mu bu dil söyler bu dudaklar bunu telaffuz eder de o kelimeler ve harfler kullanılmadan konuşan birisi var içeride bir kalp var İçeride konuşuyor o Kelime yok, harf yok, ses yok. O ne diyor acaba? O ne diyor? Allah ve onun Resulünü, Allah ve Resulünün dışında kalan maldan, karıdan, kızdan, servetten, rütbeden, her şeyden daha çok serecek hale gelebilmeliz. Bu kolay bir şey değil. Büyük bir mücadeleyi gerektirir bu hakikaten kalp üzerinde kalp üzerinde gönül üzerinde büyük çalışmayı gerektir. Bu seviyeye gelebilmek için e nereden anlayacağım ben bu işi? Bu işi anlamak istiyorum. Allah Resulü'nü her şeyden daha çok sevdiğimi anlamak istiyorum. Ne zaman Allah'ın rızasını Allah Resulü'nün rızasını her şeyin rızasının üstünde görürsen. yani bir iş var ki onu yaparsan Allah ve Resulü razı olur başkaları biraz darılabilir, küsebilir Burada her şeye rağmen Allah ve Resulünün rızası esastır deyip o işi yapabiliyorsan anan darılmış, baban darılmış eşin darılmış, komşun darılmış hiç mühim değilse orada hakikaten gönül mamur demektir. Esas en önemli ölçülerden birisi en önemli ölçülerden birisi Allah'ın verdiği Allah ve Resulü'nün verdiği emirlere rıza gösterebiliyor Birçok şeyi haram kıldılar, birçok şeyi helal kıldılar, birçok şeye sevap dediler, birçok şeye günah dediler. Yani yani Allah ve Resulü'nün verdiği emirleri itirazsız kabul edebiliyor musun? Canım bunun da zamanı mı şimdi? Hani diyorum ya şimdi yoklasam ceplerinizden piyango bileti çıkacak. E canım işte bu. Canım yok orada. Şimdi bak camiden çıkmadan o bileti yırtacaksın burada. Şimdi. Gizlice, sessizce o bileti çıkart cebinden, şöyle bacaklarının arasına sokla yırt. O zaman anlayacağım, Allah Resulü'nün rızasını gözetiyor musun, gözetmiyor musun? Niye? Haram. Efendim bu milli piyango, canım milli haram olur mu ya? Yani haramın millisi de var mı? Haram haram. Efendim, hep söylüyorum, şimdi birçoğunuzun cebinden kredi kartı çıkacak kredi kartlarını kullanmak caiz değil meşru değil bu kartlar bu faizin bir kirli ucudur ama hoca sen ekonomiyi bilmiyorsun bana at, benimle tartışmaya kalkışma tartışacaksan sonra tartışalım ama buraya nasıl geleceksin dinin hükmünü dinlemeye geldim hoca haramdır diyorsa bir şey haramdır helal ediyorsa yoldur. E hoca bilmiyor ki bunu. E buyur gel. Gel kürsüye. Gel benim yerime otur. Ama bakayım hadi. Böyle bir yapı da var bu cemaatte. Beğenmiyor yani. Beğenmiyor. Yahut da onun beğendiği birisi var. Televizyonlara sık sık çıkıyor herifler. Hoşlarına gidiyor tabii. Bir tiyatro yazarını çıkarttılar bir gün bir ekrana. Sordular o meşhur kişiyi sordular. Meşhur deyince hepiniz biliyorsunuz her gün her hafta televizyonlarda seyrettiğiniz bir adam kendine göre ahkam keser bir profesör. Bunu nasıl buluyorsun diye sordu. Kadın dedi ki çok hoşuma gitti kadının cevabı. Her şeyden evvel onun söyledikleri benim işime geliyor dedi. Doğru değildir onun dedikleri ama demek istiyor. E benim işime geliyor canım benim yaşantıma uyuyor diyorsun dedikleri ve ne diyor dedi o <gülüyor> Kur'an'la benim arama kimsenin girmemesi lazım iddia o kimse aracı olmamalı bir Müslüman doğrudan duruyor Kur'an'ı aşmalı anlamalı eğer kimse araya girmeyecekse dedi o sayın profesör de aradan çekilsin bak dedi başka alimlere alimlere Ebu hanife sen çekil, İmam Şafii'ye sen çekil, İmam Gazali'ye sen çekil diyor. Kendisi giriyor araya. Kur'an'dan nasıl anlatırsam öyle kabul edin diyor. Sen de çekil bakayım dedi. Bundan daha inandırıcı, kesin bir cevap görmedim ben. Hakikaten çok güzel bir cevap. Kadının yaşantısı ona uygun değil. Ama bunların sapıklığı meydanda. Her gün çıkıyor, ahkam kesiyor. Adam diyor ki, şöyle i̇şte öyle dedi diyor o canım o adamla mı kaim bu senin ölçün Kur'an değil mi sana inen kitap Kur'an değil mi senin önderin Hz. Muhammed değil mi Kur'an ne diyor bu konuda Hz. Muhammed'in koyduğu ölçü nedir bunu sordun mu araştırdın mı yok benim işime bu geliyor diyor namaz günde şu vakittir diyor e güzel hiç olmasa daha iyi öyle mi Niye yorulayım diyor adam, o gene bir zahmet getiriyor, beşi üçe indiriyor. Öyleyle ikindiği bir kıl diyor, akşamla yatsıyı bir kıl, gene beştir ama e, üç vakitte bunu eda et Kim uydurmuş bu sahtekârlığı Kim demiş bunu Bunu Hz. Muhammed arahatta yapıyor. Bazı mezhepler, bazı zor şartlar içinde bunu yapıyorlar. Bu adam, dükkanında oturmuş adam, lavabosu da orada, abdest musluğu da orada, en ufak bir şey yok. Buna diyor ki, sen ne uğraşıyorsun, öylelikin deyip beraber kıl diyor. Yani 14 asırdır bunu kimse anlamadı da sen mi anladın be sivri kafa? Kimse bunu çözemedi, bunu kavrayamadı, ilk defa Allah seni gönderdi sen bunu anladın ya. Yani. Bunlar sapık. Bunlar dini yapmak için değil, yıkmak için var bu adamlar. Bunları tanımanız lazım. Şimdi <gülüyor> Allah ve Resulü'nün verdiği talimat var. Koyduğu hükümler var. Bunlar helal, bunlar haram. Onun verdiği hükümlere rüzar gösteriyor musun sen? İtiraz yok. Namaz beş vakittir, beştir. Bitti. Oruç sebebe bir aydır. Buna itiraz yok. Ya niye 30 gündür de 15 gün değildir? Öyle bir şey yok. Emirleri itirazsız kabul edeceksin. İtirazsız kabul edeceksin ki, o zaman Allah Resulünü her şeyden daha çok sevdiğini anlayacağım. O zaman anlayacağım. Sen şimdi 500 tane itiraz fırlatıyorsun. Allah ve Resulü onları emrede dursun diyor. Ben bildiğimi işlerim. Anladığımı yaparım. Böyle böyle sevgi olmaz. İşte onun için iman lezzeti duyulmuyor. Allah ve Resulüne onların dışında kalan her şeyden daha çok sever hale gelebilmek lazım. Bu kolayla olmaz dediğim gibi bir mücadeleyi gerektirir, bir gayreti gerektirir. Hakikaten okumak, araştırmak, Büyük insanlarla görüşmek, onların sohbetlerinde olmaya gerektirir bu iş. Rastgele bir iş değil bu. İkincisi, kısa kısa geçelim. Yani imanın lezzetini tadını bize hissettirecek üç özellikten ikincisi. Ve en yühip bel mere, la yühip Bir insan, bir kişiyi bir Müslüman, diğer bir Müslüman. Ancak ve ancak Allah rızası için sevmek noktasına gelmeli. Yani bir Müslümanı bir Müslümanı seviyor. Bu sevginin temeli ne? Niye seviyorsun sen beni? Veya ben ne için seni seviyorum? Bu sevgiye bizi zaman zaman birleştiren ve aynı duygularla ayrılmamızı sağlayan bu kalp işi, bu gönül işi, bu sevginin temeli, esası ne? O, yalnız Allah rızası olmalı. Bu kişi Allah'ın kuludur bir devam. Yunus Emre diyor ya, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yani onun yaratıcısı ile benim yaratıcım aynı ustalarımız aynı bir deme onu onun için seviyorum bir diyor sonra yani Rabbim Müslüman'ın Müslüman'ın kardeşi olduğunu beyan buyurdu Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesini emir buyurdu onu razı etmek için yani Allah'ın rızasına kavuşmak için onun hoşlandığı bir işi yapmak için ben bu adamı seviyorum Gerçi bu adamın hoşuma gitmeyen tavırları da var. Bak bu Müslümanın hoşlanmadığın tarafları da olabilir. Senin her istediğini yapmayabilir. Kabul etmeyebilir. Buna rağmen onu sevebiliyor musun? Eğer sevginin temeli Allah rızası ise bu sevgi kalıcıdır. Niye kalıcıdır? Her zaman her zaman Allah'ın rızasına ihtiyacım var. Yani hayatın hiçbir anı yok ki o an içinde Allah'ın rızasına ve burada ihtiyacım yok canım. Diyebileceğim bir an yok. Her an ona ihtiyacım var. O değişmez esası Müslüman'ı sevmenin temeli kabul edersen işte orada iman doruk noktasına varıyor. Ben bu arkadaşı çok severim. Niye? her istediğim zaman bana para verir çok severim her zaman işimi görür çok severim her zaman karnımı doyurur çok severim şunu yapar bunu yapar bunlar olmaz böyle bir şey yok basit geçici menfaatler için basit ve geçici olan menfaatler için kişi kişiyi severse bu sevgi değildir bu bir sahtekarlıktır ve ondan da hiçbir netice hazır olmaz. Zannediyorum ki, zan tabii inşallah dediğim gibi değildir. Bugün bu millet Allah rızasını esas alarak değil. Bir kısım menfaatler sebebiyle birbirlerini seviyorlar, sever görünüyorlar. O menfaat bitti mi, sarsıldı mı o sevgi bir anda düşmanlığa dönüyor. Ya siz dün can ciğerdiniz. Mesela iki ortak, iki iş ortak, ama ne büyük sevgiyle, ne büyük alakayla araya geldiler, ortaklığı başlattılar, bir de bakıyorsunuz, ayrılırken amansız iki düşman. Ne oldu yani, ortaklığı ayrılırken Müslümanlıktan da mı ayrıldınız, ne oldu size? Ve niçin dini çağırmadınız? Bu ortaklıkta bir kısım tülüzler olabilir. Ve din nasıl söylüyorsa bunu bu şekilde sona erdirelim. Hakem usulüyle sona erdirelim. Öyle değil. Ben haklıyım diye tutturuyor adam. Canım sen haklı da olabilirsin. Senin haklı olduğunu birilerinin söylemesi lazım. Senin söylemen yetmeyebilir. Çağır bir hakemi, bilen birisini o haklısın desin sana. Ama verilen hükme de evet de arıyorlar zaman zaman bizi de böyle hakemlik yapmak için. Gidiyorsun, bakıyorsun adam haksız. İşte bu şöyle telafi edilmeli. Ekserya sul yolunu. E biraz sen fedakarlık yap, biraz da sen diyorsun. Adamın işine gelmiyor. Ben böyle hüküm tanımam diyor. Bu olmaz diyor. Böyle din tanımam manasına gelir bu. Ve Allah korusun dinden çıkmayı gerektirir. Bu çirkin iddialar. Birbirimizi Allah için mutlaka sevmeliyiz. Niye sevmemiz lazım? Bir defa kardeşiz. İnnemel mü'minûne ihvetü. Mü'minler İslam dinine inananlar ancak ve ancak kardeştirler diyor Cenab-ı Hak. Yani bunların arasındaki münasebet nedir? Kardeşlik. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Eğer bu kardeşlik yoksa birisinden birisi Müslüman değildir buna. Orada bir bozukluk var. İki Müslüman mutlaka kardeşlerler. İkisi de Müslümansa mutlaka kardeşler bunlar. Evet la, bu kardeşliği kabullenmemiz lazım. Aynı aladan doğanlardan çok daha samimi kardeşler, aynı imanı paylaşanlar. Aynı inanca sahip olanlar, daha samimi kardeştirler. Bunu bir daha bilmemiz lazım. Bir. Ve kardeşlerin arasında sevgi olması lazım. Kardeş kardeşi sevmez mi canım? E, anamından doğan kardeşimle kurşun sıkıyoruz birbirimize. Eğer o kardeşlik bir de iman kardeşliğiyle perçinleşmiş olsaydı olmazdı o iş. Orada bir eksiklik var çünkü kardeşler arasındaki sevginin de bir temeli var. Kur'an-ı Kerim'e göre اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَاَمِلُوا salihat, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُوا Taha suresinin, e, Meryem suresinin sonlarında iman edip salih amel işleyenlerin yani imanına göre yaşayanların inancına göre yaşayanların arasındaki sevgiyi Rahman olan Allah yaratacak diyor Cenab-ı Yani siz iman işini sağlama bağlayın, imanınıza göre yaşayın, amel edin aranızdaki sevgiyi ben meydana getireceğim. Yani bugün bizim aramızda sevgi yoksa bu ne demek oluyor? İmanda bir çöküş var demektir. Temel yok çünkü. Taşı koyuyorsun tutmuyor, niye? E nereye dayanacak bir yere dayanması lazım. O sevgi taşını tutacak bir temel yok. O onun bir ayağı iman, öbür ayağı amel ve ibadet. Yok! Yok! İman ve amel çöktüğü için ondan doğ doğması gereken sevgi de yok olmuştur. E ne olur olmasa da olmasın. E sevginin olmadığı yerde birlik de yoktur. Birbirini sevenler bir araya gelirler. Birliğin olmadığı yerde güç ve kuvvet yoktur. Gücün olmadığı yerde netice yoktur. Öyle değil mi? Meşhur o beylik laf bir daha hatırlayalım. Bizi aldatırken bunu kullanırlar ama. Aldatırken kullanırlar. en bu ülkenin yüzde 99 Müslüman değil mi? Peki. Peki %99'u Müslüman da biri mi İslam'ın dışındadır? O İslam'ın dışında kalmak ne büyük bir güçtür ki? O ne kadar üstün bir kuvvettir ki? O bir kişi, o 99 kişiyi takmış şuları arkasına takmış götürüyor. Bir kişiye yenik düşen 99 kişiyi götürün çöpe atın. 10 para yapmaz bunlar. Ne işe yarar bu adam? Bir kişiye mağlup düşüyorsa bu 99'dan ne çıkar. Ama bu bir yalan. Bu ülkenin artık %99'u Müslüman falan değil. Sevgi ortadan kalktı. Sevgi ortadan kalktığı için birlik bozuldu. Birlik olmadığı için güç kayboldu güç kaybolduğu için karşı taraf istediği gibi oynuyor nedir? atasözü değil mi? köpeksiz köyde değneksiz dolaşılır af buyurun yani belki tabir biraz şey gibi görünüyor ama bir atasözüdür köpeksiz köyde değneksiz dolaşılır kimse bir değnek bulundurma ihtiyacını hissetmiyor çünkü burada bir şey yok. Değnek kullanmayı gerektirecek bir şey yok. Aaa arka arkaya geliyor. Komisyonlardan geçiyor kanunlar. Biz de seyrediyoruz. Yanım sokağa dökülelim. İşte şunu yapalım. Ben böyle bir şey söylemiyorum size. Yanlış bir değerlendirme yapmayın. Ama kalbin nasıl vuruyor onu merak ediyorum senin. Kalbin nasıl vuruyor? En azından kalbin senin elinde. Bütün bunları diyor ki adam, cami yaptırmak izine bağlıdır. Yani ne kadar zengin olursan ol, çok geniş bir arsan var, çok da paran var, imkanın var, şöyle gönlümce bir cami yaptırmak istiyorum, yok. Diyor. Gel önüme otur, benden izin al, ondan sonra verip vermeyeceğim de bana ait. Onu düşünürüm diyor sonradan. Efendim, Vakıf kurma hayır işlerini yürütmek için vakıflar hızla gelişti. Şimdi vakıf kurma işini güçleştiriyorlar. 250 milyar, 500 milyar. Kim bu kadar parayı bulup da vakıf kuracak? Kuruluşu gerçekleşemeyecek bir de var. Çok parayı gerektirdiği için. Gerçekleşse bile onun faaliyetleri kısıtlanmış. Ne yapacaksın diyor, ne kadar paraya ihtiyacın var Gel ben sana şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir sürü iş. Yani İslam'ın önü kapatılıyor. Önü kapatılıyor. Bütün bu gelişmeler karşısında şunu soruyorum, kalbin ne diyorsun? Orayı soruyorum. Tamam, sokağa çıkma, bağırma, çağırma, bir şey yapamazsın. Kalbin ne diyor kalbin? Bütün bu işleri yapanlarla beraber mi o senin kalbin değil biter boş. herkes kendi fetvasını kendisi verir benim hiç fetva vermeme gerek yok için hangi tarafı tutuyor efendim Bosna Hersek'te şimdi Sırplarla Kosova'da Arnavutlar boğuşuyor kalbin hangi tarafta senin bakayım Sırplardan yana mı tavır koyuyor kalbin oradaki Müslümanlardan yana mı ne taraftadır o bu savaş ha Kosova'da olmuş ha Türkiye'de olmuş ne fark eder? Kalbin hangi tarafta? Cemaat bir çoğunuzun bedeni camide ama gönülleriniz kafirlerin yanında. Gönülleriniz dini imanı yok eden adamların yanında. Böyle camiye 50 sene geldin 50 sene daha gelsen kaç kuruş eder? Ben bir şey söylerim de küser bu millet bana. Ama hiç küsmeyin. Vallahi bu camilere namaz kılan kafirler dolduruyor. Hacca giden kafirler dolduruyor bu camileri. Ya adam hem hacca gidiyor hem kafir. E inanmıyor. Hacca gitmek yani Beytullah'a ulaşmak neyi değiştirir? Beytullah'ın karşısında oturmuş sohbet ediyorlar. İki tane hacı. Ben bu sene orada görüyorum sohbet ediyor arkadan dinle ve Türkiye'de olup biten bütün bu icraatı kabul ediyor adam sen neyi kabul ediyorsun ya mesela eğitimi 8 sene yaptılar gene 8 sene değil 18 sene olsun biz beşikten mezara kadar okuyoruz şimdi göreceğim sizi bak yaz tatili geldi bakayım ne yapacaksınız çocuklarınızı camilere getiriyordunuz İmam efendi müezzin efendi okutuyordu şimdi imam müezzin diyecek ki yasaktır ben bu işi yapamam ben bu suça iştirak edemem nerede okutacaksın çocuğunu sen şarj edecek kafa bir gün ama çok geç çok geç biz diyoruz ki canım sekiz olsun beş artı üç beş seneden sonra benim oğlum serbest bırak gene senin mecbur ettiğin bir yerde okusun ortaokula gidebilir, imam hatip okuluna gidebilir, Kur'an kursuna gidebilir nereye beni bir çemberin bir çerçevenin içine alıyorsun ne hakla sözü gelince insan hakları bakanlığı da var Türkiye'de bu nasıl hak yani insan hakkı deyince yalnız kendileri insan bunların kendi haklarına insan hakkı diyorlar kendileri gibi düşünmeyen, inanmayanlar insan da değil onların hakları da yoktur böyle şey olur mu ya Vergiyi beraber ödeyeceğiz. Askerliği beraber yapacağız. Oyu birlikte kullanacağız. Bütün bu görevlerimi yaparken ben adam sayılacağım ama haklarımı istediğim zaman ben adam değilim. Adam değiliz hakikaten. Onlar öyle diyorsa biz de öyleyiz. Hiç darılmayın çünkü gereğini yapılması gereken gün ben size ne kadar söyledim? O kapalı bir hücreye giriyorsunuz o oy zamanı böyle çevrilmiş bir kulübe Allah ile baş başasın orada kanun yok bekçi yok polis yok orada senin vicdanın ne tarafa çarpıyor nasıl düşünmüyorsun sen bunu hiçbir engelin yok biliyorsun diyorsun ki ben müslümanlarla değil müslümanlığa karşı olanlarla beraberim bunu biz dedik ve demeye hala devam ediyoruz hiçbir şey değişmedi bu milletin kafasında Efendim böyle değil. Ve ben bir örnek veriyorum. Şu inkarcı basını görüyorsunuz değil mi? Her gün dine saldırıyor. Her gün. Paranla bu gavru ne yaşatıyorsun sen? Para veriyorsun, gidip o gazeteyi satın alıyorsun. Ne alıyorsun? Hangi imanın gereğidir bu? Kim bunu sana emretti? Kimsenin elini ayağını bağladı? Gidip onu alıyor. Bankalar ilan ediyor işte şu kadar trilyon. Bu paralar kimin paraları? Bu Müslümanların paraları. Faize haram diyen adamların paraları bunlar. Çekin paralarınızı şu bankalardan bakayım. Ertesi gün banka ne hale geliyor? Çeksene. Vallahi kurşun sıksam senin kafana çekmesin paranı. Sen nasıl Müslümansın? Söyle bakayım bana. Niye tip Müslümansın? Olmaz böyle bir şey. Üçüncü maddeyi bitiremedik. Ezan okundu. Ben bitireyim. Fazla bekletmeyeyim size. Burada müftülükten gelen bir yazı var, onu ben bir duyuracağım. Efendim şu anda Eminönü ilçesinin müftüsü olan kardeşimizin de köyü, onu da ben buraya ilave edeyim. Bir köyde Giresun Alucra ilçesine bağlı köyü. Köy nasıl bu işlerin altından çıkacak? Yani bir cami yaptırıyor. O caminin bitişiğinde Müslüman çocukları yetiştirmek için Kur'an kursu diye bir bölüm açıyor. Yani din hizmeti vereceğim diyor adam. Hedefi büyük, davası büyük ama gücü az. Bir köyün altından kalkacağı bir şey değil. Kulaklarına fısıldamışlar bunların biliyorsunuz. Zaman zaman fısıldanıyor. Mahmud Paşa Camii'nde hayırlı bir cemaat var. Bu hizmetleri sever bu adamlar. Siz gidin dertlerinizi onlara duyurun. Onlar size yardım eder, siz de bu işi yürütürsünüz. Denmiş bunlara ve geldiler. Vay efendim, bizi kim haber verdi diye kızacak mısınız siz Yümriye? Kim demiş bizim hayır işlediğimizi der misiniz? Yoksa tabi, elhamdülillah, madem ki böyle biliniyoruz biz, biz de o bilgiye uygun hareket ederiz dersiniz. Ben sözü uzatmayayım. Sergi usulü biliyorsunuz o maliyenin verdiği bir makbuz var. Para verenin yedi sülalesini sorar. Bir makbuz kesene kadar on defa Mahmud Paşa boşalır gider. O makbuzla oyalanmayacak bunlar. Siz sergiye parayı atacaksınız. Zaten Mustafa Hoca her zaman bu işi yapıyor. Bir heyet oluşuyor. Toplanan para sayılıyor, bir tutanak tutuluyor, sonunda bir makbuz kesiliyor, caminin duvarına asılıyor. Şu cuma şu kadar yardım toplandı ama bu insanları şu çaresizlik döneminde ümitsiz geri çevirmeyelim yani. Hakikaten kimin ne kadara gücü yetiyorsa, nelere gücümüz yetiyor da ah bir kendi nefsimizi ikna edebilecek. onu mesela içinizden bir adam çıkabilir der ki, Canım ne uğraştırıyorsun sen bu cemaatin? Ne kadar ihtiyacın var? Ben onu bitireyim diyebilir. Öyle kaç kişi var burada? Ama diyoruz ki hadi cenazeyi ben tek başıma değil de en az dört kişi taşır tabutun dört kolu var. Herkes bir tarafından biraz tutsun hadi. Yardımcı olun inşallah. Bu hizmeti de birlikte yürütelim. Camii kursu küçümsemeyin. Karşı tarafı hop oturup hop kaldıran bu çalışmalardır. Eğer bunlar küçük olsaydı karşı taraf niye zorlanıyor ki? <gülüyor> Demek büyük şeyler bunlar. Hakikaten büyük çalışmalar damla damla göl oluyor. Cenab-ı Hak bizi bu hizmetlerin dışında bırakmasın. Billahi Fatiha.